Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat programındayız. Amsterdam'dan bindiriyorum ben programcınız Çelenk. Geçtiğimiz hafta da Amsterdam Art Week'ten seçkiler yapmıştım. Bu hafta da devam ediyorum. Özellikle kurumlardaki sergilere vurgu yapmak niyetindeyim. Şöyle başlayalım. Geçen hafta hatırlatmak adına 21-24 Kasım Amsterdam Art Weekend ilk kez düzenlenmiyor. Arkasında Amsterdam Art adlı yıl boyunca güncel sanat alanında farkındalık yaratmaya çalışan bir organizasyon var. Her yılın Kasım ortası gibi, Kasım'ın ikinci yarısı gibi 3-4 günlük bir programla kenti bir tür güncel sanat merkezine dönüştürme niyetinde. Bu dönemde Amsterdam merkezli sanat kurumları ve müzelerde tabii ki iddialı sergilerini, açılışlarını, etkinliklerini bu döneme denk getirerek çalışıyorlar. Birazcık bugün bundan bahsetmek niyetindeyim size. Ee, ilk bahsetmek istediğim e, Kurum, I Film Institute çok kısaca geçeceğim. Bir Tarkovski sergisi var orada. I Film Institute adından da anlaşılacağı üzere film ve hareketli görüntüye adanmış bir sanat kurumu, bir müze. Eskiden I Film Institute bir enstitüydü, sonradan müzeye de dönüştü. Çok da iddialı güzel bir binası var burada. Önemli bir Tarkovski retrospektifi bir sergi var ama aynı zamanda e, deneysel film ve sinema alanında pek çok festival Sergi organizasyon da yapıyorlar. Örneğin Amsterdam Art Weekend'e denk gelecek şekilde Ahmet Öğüt'ün yeni bir kısa filminin ilk de burada yapıldığı bir festival kapsamında Ahmet orada aynı zamanda bir konuşma da yaptı. Bunun dışında diğer müzelerde özellikle Amsterdam Art Weekend'e cevap verir nitelikli iddialı sergiler vardı. Güncel sanat deyince Amsterdam'ın en önemli müzesi şüphesiz ki Stadelik Müzesi uzun yıllar restorasyondan da geçtikten sonra yeni bir kanat da ekleyerek kendisine daha da büyüterek yani mekanlarına açıldı ve eski iddiasına devam ediyor. Her ne kadar birkaç yıl önce Beatrice Roof adlı küratörü, direktörü daha doğrusu de pek çok sergin üstlener ismi ayrılmak durumunda kaldıktan sonra hala yeni bir direktör yok hep geçiş direktörleri var ta ki bir aralıkta önümüzdeki günlerde yeni direktör gelip tekrar vizyonunu bir yere otursun diye beklerken biraz müzecilik dünyasının iç Dinamiklerinden, oradaki yönetimsel hatta yönetişimle alakalı meselelerden vurgu yaptım belki ama kurumların vizyonunu ve programasyonunu çok etkileyen şeyler bunlar. O yüzden gündeme getirmek istedim. Sitede İlk Müzesi'nin çok önemli bir koleksiyonu var. Bu koleksiyonu dönem dönem yeni seçkilerle, yeni sergilerle Misafirleriyle buluşturuyorlar. Yeni bir kanat açtı, yeni bir bölüm açtı müze ve mekanlarını genişletti dedim. İşte burada Stadelic Bayes adlı bu koleksiyon seçkisi hali hazırda sergilenmekte. 700 parça yapıt var. Modern sanatın tarihi hareketlerinden, akımlarından, sosyal meselelere ve farklı dönemlerin ortaya çıkan Önemli sanatçılarına ve tasarımcılarına yer veriyor. Çünkü tasarım da aslında Deelik'in koleksiyonu için önemli bir unsur. Ee, yani tarihi bölümler, tarihi figürler dedim. De Malevichler, Mondrianlar, Gerrit Rietfeldler e, var. Aynı zamanda Hollanda sanatının içinde önemli isimler bunlar şüphesiz. Ee, diğer bölümünde ise iki ayrı kata ayrılmış durumda. Ee, Barbara Kruger'ın, Hakikaten sıra dışı bir enstelasyonu, zaten yürüyen bir merdivenle oradan aşağı iniyorsunuz. 1980'lerden günümüzde Jeff Koons gibi, Kiefer gibi, Marlon Duma gibi, Martin Bas gibi önemli isimlerin işlerine yer veriyor. Ama bence en önemli özelliği bu serginin modern sanat ve tasarım tarihine çok önemli bir girizgah niteliğinde olduğunu söyleyebileceğim. Bu seçkinin e, önemli Hollanda kökenli bir mimar ve mimarlık ofisi tarafından sergi tasarımının yapılmış olmasına yatıyor. Rem House desem size çok şey ifade edecektir mutlaka. O ve onun mimarlık ofisiyle tasarımı yapılmış olması çok Önemli bu sergi adına gidip hakikaten görmek gerekiyor. Amsterdam Art Week döneminde ise açılan önemli bir retrospektif niteliğinde sergi var. Carlos Amorales. Diyeceksiniz ki Carlos Amorales Meksikalı bir sanatçı değil mi? Evet Meksika kökenli bir sanatçı. Hatta babası da Meksika'nın önemli kavramsal sanatçılarından biridir. Morales. Onu da soyadı. Bu A harfinde katıp kendine bir takma isim yaratıyor Carlos Amaroles. Biraz o babadan kalan mirası da e, değiştirmek adına e, Amaroles diye bir karakter ortaya koyuyor. Ama ilk programında, geçen haftaki programında Rijks Akademi'nin ve oradan yolu geçen sanatçıların iki yıl boyunca Rijks Akademi'deki stüdyolarda çalışan sanatçıların onların kariyerine nasıl etkide bulunduklarından bahsetmiştim. İşte Carlos Amaroles de onlardan biri. Önce Gerrit Rietfeld Akademi'de. Akademi'de de Rijks Akademi'de. 1990'lı yıllarda eğitim gördükten sonra Hollanda'ya yerleşiyor. Adını da Carlos Amaroles olarak e, değiştiriyor. E, 2004 yılında tekrar Meksika'ya dönüyor. Ana vatana. Şimdi ise çalışmalarını Hollanda ile Meksika arasında e, yürütüyor. Meksika'da medya alanında top, toptan üretime ve imajın, imgenin dağıtımına yönelik bir tür fabrika kurmuşturumda. En de Varol'un fabrikasına ya da Disney'in erken zamanlarına referans verdiğini düşünebilirsiniz. Zaten bu tarz dijital imajları dünyanın dört bir tarafından çeşitli kaynaklardan günümüz artık internetten toplayarak akışkan bir arşiv yaratmış kendisine. The Liquid Archive. Binlerce binlerce monokrom silüvetler var vektör formatında yani dikey, düşey ve bunlarla da işler ortaya koyan çok önemli bir e, sanatçı. Tamam Serdam Art Weekend kapsamında Cuma günü onun 1990'lı yıllardan günümüze sanat pratiğinden en önemli seçkilere yer veren kapsamlı bir e, sergi açıldı. Bu sergiyi mutlaka görmek. Gerekiyor. E, 14 ayrı galerisine serginin yani sergi müzesi yayılmış durumda çizimler resimler yerleştirmeler ses işleri videolar baskılar halı üzerine yaptığı örneğin ya da tekstil üzerine yaptığı işte animasyonlar var retrospektiflerde görmeye alışkın olduğunuz gibi kronik bir akış yok ama temalarla birbiriyle ilişkileniyor yeni yaptığı işler de var örneğin kal E, o mobilistlerine referans verdiği ve zilci yan zillerini kullanarak yaptığı müthiş interaktif e, ziyaretçilerin de o zilleri çalabileceği müthiş bir yerleştirme yapmış. Carlos Amaroles deyince aklınıza gelen o siyah kelebeklerle yine müthiş odalar doldurmuş görülmesi Şart Sedelik Müzesi'ndeki Carlos Amaroles sergisi. Daha Kasım sonunda Amsterdam Art Weekend kapsamında açıldığı için görmek için de oldukça iyi bir zaman Ee, var söz konusu ee, bunu kaçırmamak gerekiyor bir başka zaten Stedelijk Müzesi ile aynı müze Platosunda müzi planlıyorlar müze havzasında diyelim olan e, Rijks Müzesi'ne de mutlaka gitmek gerekiyor evet Stedelijk Müzesi modern ve güncel sanat ve tasarımanın mağduri ama Rijks Müzesi de dünya sanat tarihinin dünyanın sanatsal mirasının en önemli müzelerinden, mabetlerinden biri. Koleksiyonlarında Rembrandt'ın Night Watch adlı kült ve şu anda restorasyondan geçmekte olan ikonik eseri de var. Restorasyonunu birebir mekanda şahit olabileceğiniz. Rembrandt, Vermeer gibi pek çok değerli ve yine Van Gogh tabii ki, pek çok değerli sanatçının yaptığı var ama ben koleksiyondan ziyade Çünkü bütün koleksiyonu görmek isterseniz bütün müzedeki yapıtları görmek için 5 tam güne ihtiyaç varmış Rijks Müzesi'nde. Bunu belirtmek lazım. Rijks Müzesi de 10 yılı aşkın bir süre büyük bir restorasyon geçtik, geçirdikten sonra yeniden açıldı. Bunu da özellikle vurgulamış olayım buradan. Çok da iyi bir restorasyon yapmışlar. Ben çok yıllar önce gitme fırsatı bulmuştum. Tekrar görmekten memnuniyet duydum. Asıl gündeme getirmek istediğim sergi koleksiyonda da şüphesiz olan... Çünkü Hollanda'nın en önemli altın çağ ressamları olan hatta ressamı olan Rembrandt'a da yer veren bir sergi. Rembrandt ölümünün 350. yılı 17. yüzyılın Hollanda'nın altın çağının bu değerli ressamı ışık Alamet farkısı da ışık ve gölge konusundaki hakimiyetiyle tanınır. Rembrandt'ın ölümünün 350. yılı 2019 yılına denk geldiği için Hollanda'da Rembrandt yılı olarak kutlanıyor. Ve Rembrandt'a saygı duruşu niteliğinde çok farklı kurumlarda, farklı ölçek ve biçimlerde sergiler ortaya konuyor. Şüphesiz ki Rijks Müzesi bunların başında geliyor ama Rijks Müzesi Şöyle değerli bir şey yapmış, bir başka doğum gününü kutlayan değerli sanat kurumuyla bu sefer işbirliği yapmış. İspanya'daki Prado Müzesi, 200. yılını kutlamakta o da. Ve İspanya ile Hollanda özellikle 17. yüzyılda birbirleriyle savaşan, birbirleri rekabet halindeki, birbirleriyle son derece ilişki içerisindeki iki imparatorluk, iki ülke. Ve oranın önemli ulusal müzesi Prado 200. yılını kutluyor. 17. yüzyılda nasıl ki Hollanda'da bir altın çağı varsa, İspanya'da da bir altın çağı var. Nasıl ki Hollanda'da Rembrandt'tan bahsediyorsak, İspanya'da da Velázquez'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki sanatçının birbirine paralel vizyonundan, bahseden bir sergi ortaya koymak istemişler. Rembrandt ve Velázquez serginin adı. Bu Hollandalı ve İspanyol aynı dönemlerde yaşamış ve bilebildiğimiz kadarıyla sanat tarihindeki evraklardan takip edilebildiği kadar hiçbir zaman birbirlerinden haberdar olmamışlar. Birbirlerinin işlerini, resimlerini görmemişler. Birbirleriyle hiçbir yerde tanışmamışlar. Ama işler arasında nasıl paralellikler olduğunu o dönemin ruhuyla da belki alakalı olarak göstermeye çalışan bir Sergi bu ortak noktaları, farklılıkları, güçleri göstermeye çalışan bir sergi. Sıklıkla Rembrandt'ın ve Velázquez'in resimlerini yan yana asılmış görüyorsunuz bu sergide. Ve ilk kez böyle bir sergi yapıldığı için küratöryel olarak son derece başarılı bulunan bir sergi. 11 Ekim 2019'da açıldı. Görmek için 19 Ocak 2020'ye kadar vaktiniz var. Bu hakikaten görsel bir diyalog, bir sohbet yaratmışlar iki sanatçı arasında Velázquez ve Rembrandt. Gerçeklikten, sonsuzluğa, dinden, güzelliğe, estetik anlayışına, ışığa, gölgeye, renge, bütün bunlara bakmaya çalışan insanın gözünü ve ruhunu o anlamda zenginleştiren ve günümüz sanatını bugün, Sanatçıların neler ürettiğini, nasıl bir tarihi mirası, nasıl bir evliliyata dayandığını bütün sanat pratiklerinin göstermek bakımından son derece başarılı bir sergi. E, Stedelijk Müzesi'nden bahsettim, Carlos Amaro'lı sergisinden ve Beyaz adını verdikleri kendi koleksiyon seçkilerinden Rem Koolhaas'ın da tasarımını yaptığını söyledim. Bu tasarım e, özellikle ön plana çıkıyor çünkü müzenin koleksiyon sergilenen Bölümlerinin dış duvarlarını yani serginin tabii ki iç duvarlarını ama çevreleyen duvarlarını bir zaman e, çizelgesi olarak tasarlarken içeride tematik tematik e, verev duvarlarla çok güzel bir sergi tasarımı yaratmış durumda. Carlos Amaroles retrospektifinden de bahsettim. Aynı müze bölgesinde Van Gogh müzesi var. Orada Jean-François Mille'nin yani... Van Gogh'un ve dönemdaşlarının öncüsü, hatta impresyonizmin öncüsü sayılabilecek bir Fransız üstad sanatçının süreli sergisi var. Van Gogh koleksiyon sergisini zaten her zaman görebilirsiniz. Her zaman ziyaret etmeye değer. Aynı müzede önemli bir tadilattan geçmişti. Dolayısıyla müze bölgesindeki Rijksmuseum'de seyredildi. De Van Gogh Müzesi de önemli ve uzun süreli restorasyon ve genişletme projelerinden geçtikten sonra şu anda üçü de ziyaret edilebilir durumda. Bu çok önemli. Van Gogh Müzesini de kaçırmayın diyelim. Bir başka bölgedeki I Film Museum'da Tarkovski sergisini de gündeme getirdim. Şimdi müzeler dışında iki küçük sergiden bahsetmek istiyorum. Türkiye'yle alakalı oldukları için özellikle vurgulamak istiyorum. İlke çok uzun yıllardır büyük Özveriyle ve azimle galericilik yapan bir isimden bahsetmek istiyorum. Leyla Akıncı. Amsterdam'da, bu biraz önce bahsettiğim müzeleri hemen yürüme mesafesinde... ...Akıncı adlı bir e, galerisi var. Ve Amsterdam Art Weekend'in organizasyonunda da görev alan... ...Amsterdam Art Organizasyonunda da görev alan bir isim Leyla Akıncı. E, onun ortaya koyduğu Heroines Now yani... Bugünkü kadın kahramanlar olarak Türkçeleştirebileceğim bir sergi var. Amsterdam Artvikent'ten biraz önce açıldı ve 21 Aralık'a kadar yolunuz Amsterdam'a düşerse mutlaka görmeniz gereken bir sergi. Küretöründe bizzat Leyla Hanım, Leyla Akıncı üstlenmiş durumda. Melanie Bonayo, Anne Wenzel, Gulikya yani Natalia Persina Yakimanskaya'nın kurduğu bir e, oluşumu Glukia Sara Nakvi ve Lunkisva Kunta adlı isimlerini muhtemelen hiç de doğru telaffuz etmeyi beceremediğim farklı coğrafyaların e, takip etmeye değer kadın sanatçılarından oluşan bir sergi Hollanda, Almanya Rusya ve Hindistan'dan sanatçılar var. 23 Kasım Cumartesi günü Akıncı Galeri'de bu sanatçılarla bir konuşma da düzenlendi. Arhem Müzesi'nin küratörü Miriam Westen moderasyonunda. E bu sanatçıların, kadın sanatçıların bu örnekte vurgulanmaya değer olduğu için söylüyorum. Yoksa bir önemi yok kadın olmalarının şüphesiz ki. E dünyayı nasıl daha alternatif başka şekilde algılayıp sunabildiklerine ve bunun ne kadar önemli olduğuna dair bir sergi. Kırılganlıkları ve güçleriyle ön plandaki sanatçılar bunlar. Ve Akıncı Galeri tabii ki her galerinin yaptığı gibi solo sergiler yaparken aynı zamanda yıl içinde tematik grup sergileri de yapıyor. Bu Heroines Now sergisinin öncü sergisi ise Ta bundan 14-15 sene önce yine Leyla Akıncı'nın düzenlediği 2005 yılındaki Heroin sergisine temelleniyor. O zaman da 60'ların ve 70'lerin öncü kadın sanatçılarına bakmaya çalışan bir sergi yapmıştı. Leyla Akıncı, Ana Mendiyata, Karoli Şineman ve Vali Ekspor'a yer vermişti. Bugün ise bugünün önemli... Kadın sanatçılarına bakan ve onların gündemindeki acil e, sorunlar nedir? Onların bakış açısı farklı coğrafyalardan gelseler de ve farklı görsel araçlar, farklı bakış açıları, farklı üsluplar kullansalar da neler olabilir? Bugün feminizmin 1960'lı, 70'li yıllarla ilişkisi ne olabilir? Bireysel bakışlar ve toplumsal duruşlar neler olabilir ona bakmaya çalışıyor İçinde me too akımı da var pussy riots da var işlerde bunları da görebiliyorsunuz ve kadın sesini feminist sesi ön plana çıkartmaya çalışan bir sergi heroine sınav akıncı da görmek e, mümkün 21 Aralık tarihine kadar Amsterdam'a yolu düşenler için son bir sergi ise Suat Öğüt'le Susan Kalle'nin Amsterdam'da 5. yılını kutladıkları bir proje mekanı var Corridor Project, Project Space. Buradaki bir sergiden geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim ve Corridor Project Space'ten de İzmir'deki kolektifi ile bir işbirliğiyle sergi yapmışlar. Türkiye'den sanatçılara da yer vermişlerdi. Corridor Project Space takipte kalın. Amsterdam'a yolunuz düşerse bu eski gümrüt bölgesinde, liman bölgesindeki... Bu, Koridor Project Space'e gidin. Biz bir öğlen orada Side Dish Projesi kapsamında Hollandalı bir sanatçının Hollanda'nın tabinde 1975'lere kadar sömürgesi olarak kalmış olan Surinam adlı Güney Amerika'daki coğrafyasındaki yemek kültürü'nden de esinlenen Side Dish adlı projesi kapsamında bir öğlen yemek yedik. Suat öğütün kişisel pretty ise kendi kurucusu olduğu bir parçası olduğu Corridor Project Space'te değil Amsterdam'ın en eski mahallelerinden Jordaan semtindeki boş bir mekanı dönüştürerek ortaya çıkıyor Amsterdam Art Weekend kapsamında açıldı bu da 20 Aralık'a kadar yolunuz düşerse hafta içi 12.30 ile 3 saatleri arasında yani yine öğle yemeği vakitlerinde izleyeceği açık olacak ve bir başka yemeğe demiz Surinam yemeklerine azıcık değinmiş oldum. Türkiye'yi size çağrıştıracak bir yemek ye ve bir kültüre referans veriyor. Menemen'e. Menemen eşliğinde sergiyi konuşabileceğiniz bir ortam söz konusu. 20 Aralık'a kadar. Hafta içi. 12.30-15 saatler arasında buraya yolunuz düşerse Turin Turinstrat 87 numarada serginin adı In the Future of the Menemen Mori yani Menemen Le Memori yani hafıza, bellek kelimeler arası bir kelime oyunu yapmış, tirelerle ayırmış. Twin Straat 87 numarada ee, ve bizi gizli kalanı anlamaya, sessiz ve unutulan mekanlarını Amsterdam'ın hatırlamaya çağırıyor. Ee, Menemen Mori bu bölgelerin, gizli tarihine ve hafızasına bakmaya ve Amsterdam'ın çok katmandığı tarihine yemek bir toplumsal metafor olarak kullanarak incelemeye Çalışılan bir iş. Ben de sergiye gidip görecek fırsat bulamadım maalesef yoğun program içerisinde. Ama size Suat Öütün bu projesini özellikle paylaşmak istiyorum. E, farklı medyum kullanıyor yarattığı instalasyonunda. E, mimari e, özelliklere bakmaya çalışıyor binaların. Videolar, halı, masa sandalyeye ve Menemen üzerinden tabii ki yani dolayısıyla yemek üzerinden ortaya çıkartıyor. Ee, çok farklı isimlerle bu projede işbirliği yapmış ve Mondrian'dan ve Amsterdam Kültür Sanat Fonlarından da destek alarak ürettiği e, bir proje bu. In the Future of the Menemen Memory. Memory meta Menemen Suat Ötün Amsterdam'da görebileceğiniz 20 Aralık'a kadar hafta içleri görebileceğiniz bir projesi. Böylece Amsterdam'dan yaptığım programlarında sonuna e, gelmiş bulunuyoruz şüphesiz. E, önümüzdeki hafta e, New York'tan size bildireceğim. Çünkü bir başka residency programı olan ISCP, International Studio and Curatorial Program'da e, çalışmakta olduğum saha, e, Türkiye sanatını desteklemek için uluslararası platformlarla desteklemek için kurulmuş olan Saha e, Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi Girişimleri Saha Derneği adına e, ISCP'de yürütmekte olduğum stüdyoyu da gündeme getiren ama genel olarak misafir sanatçı ve business programları üzerine bir e, konuşma yapacağım zira IS CP, International Studio and Curatorial Program 25. yılını kutlamakta ve bu kapsamda da özel bir sempozyum düzenliyorlar. Sempozyum tarihlerine bakacak olursak 5 ve 6 Kasım tarihlerinde, benim konuşmam 6 Aralık tarihlerinde, çok özür dilerim, benim konuşmam 6 Aralık Cuma sabahı New York'taki ISCP'de olacak e, sosyal medyadan ya da ISCP'nin kendi web sitesinden bununla ilgili New York'ta dinleyen bizi varsa bilgi almak mümkün diyerek şimdiden e, duyurmak isterim. New York'taki ISCP'deki bu konuşmayı geçtiğimiz iki hafta ise bu hafta ve geçen hafta ise Amsterdam, Amsterdam Art Weekend kapsamındaki e, sergilerden etkinliklerden bahsetmiştim. Bahsettiklerimden biri de Nicholas Yarın e, misafir küratör olarak bulunduğu Amsterdam'ın yaklaşık yarım saat dışındaki eski silah fabrikasının Hethem adlı bir kültür merkezine dönüştürülmüş halindeki projesiydi. Ses ve ışık yerleştirmeleri, konserler ve performanslar. Düzenlemişti burada Nicolas Yer. Hala düzenliyor görebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta ben bunlardan bahsettim. Ve Nicolas Yer'den bir parça çaldım. Bugünkü programı da son kalan birkaç dakikamızda yine ondan bir bölümle sona erdirmek istiyorum. Space is on the noise if you can see. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.